kimse yoktur, bu, Rabbinin üzerine almış olduğu kesinleşmiş bir hükümdür. Meryem, 19.sur 71 ayeti kerimesini okurken dinledim, İşte ben oraya uğradıktan sonra kurtulup kurtulamayacağımı bilmediğim için ağlıyorum.